Kırık zamanlar Hazırlayan ve sunanlar Sema Erbaş ve Deniz Özen Akşam erken iner mahpushaneye Akşam erken iner mahpushaneye Ejderha olsam kar etmez ne kavgada ustalığın ne de çatal yürek, civan oluşum. Çare etmez inceden içine dolan, alı götüren hasrete. Akşam erken iner mahpusaneye, iner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe, karşıda duvar dibinde üç dal. Gece sefası, üç kök hercai menekşe, aynı korkun sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı, başlar koymaya hapislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri. Bense Malta'dayım, Lanzadibinde ve he, Olmayacak şeyler kurarım. Gülüm, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim. Çırıl çıplak bir kavgada, Erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta. hiçbir olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, ilk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin ama akşam erken iniyor mahpushaneye. Ve dışarıda eli kanlı bir bahar, seviyorum seni çıldırası Hasretinden Prangalar Eskittim adlı tek şiir kitabıyla çok geniş bir okur kitlesine ulaşan Ahmet Arif, bize dizeleriyle Anadolu'nun rüzgarlarını taşımıştır. Ahmet Arif, 21 Nisan 1927'de Diyarbakır'da doğduğu, aynı kentte yaptığı orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. 1950'de Türk Ceza Yasası'nın 141. maddesine aykırı davranmak suçlamasıyla tutuklandı. 1952'de gizli örgüt kurma iddiasıyla yine tutuklandı. İki yıl hapis hüküm giydi. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere? Yastığım, ranzam zincirim Uğruna ölümlere gidip geldiğim Zulamdaki mahzun resim Haberim var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş Karanfil kokuyor cigaram Dağlarına bahar gelmiş memleketimin vardık ki artık, yalnız değiliz sevgilim Gerçi gece uzun, gece karanlık Ama bütün korkulardan uzak bir sevdadır böylesine yaşamak Tek başına, ölüme bir soluk kala Tek başına, zindanda yatarken bile asla yalnız kalmamak Şafakları ben balığa çıkarım, akan, akmayan sularda benim bütün tezgahlarda paydosa giden bir bahar akşamı dünyada. Ben dört duvar arasında değilim. Pirinçte, pamukta ve tütündeyim. Karaca Dağ'da, Çukurova ve Cibali'de. Zehirli kör yılanları ve sıtmasıyla gün 24 saat insan avında. Karaca Dağ'da çertikler. Bir kız çocuğunun gözyaşı gibi ayak bileklerinde bir dizi boncuk Sol omzunda nazarlık, dağ başında unutulmuş, üşümüş, minicik bir aşiret kızının. Damla damla, berrak olur pirinci. Kamyonlarla, katır kervanlarıyla beyler sofrasına gider. Çukurovam, kundağımız, kefen bezimiz. Kanı esmer, yüzü ak, sıcağında sabır taşları çatlar. Çatlamaz ırgadın yüreği. Dilerse buluttan ak, köpükten yumuşak verir pamuğu. Külhan kavgacıdır delikanlısı, ünlü mapushanelerinde Anadolu'mun, en çok Çukurovalılar mapustur. Dostuna yarasını gösterir gibi, bir salkım söyde su verir gibi, öyle içten, öyle derin, türkü söylemek, küfretmek, Çukurova yiğidine mahsustur. Tütünü bilir misin? Kız saçı demiş zeybekler. Su içmez her damardan, yerini kolay beğenmez, üşür, naz eder. Darılır, iki parmak arasında kıyılmış bir parçası var kalbimin, incecik, ak kağıtlara sarılır. Dar vakit yanar da verir kendini, dostun susan dudağına. Sokaklardan, kıyılardan, gök mavisinden. Ekmeğinden, can evinden ayrı düşmeye, yani bütün hasretlerin kahrına ve zehrine çaresiz kalmaların. ilk nefesi hızır gibi yetişir Cibali'de sarılan Cigara'nın. Tütün işçileri yoksul, tütün işçileri yorgun. Ama yiğit, pırıl pırıl namuslu, namı gitmiş deryaların ardına. Vatanımın bir umudu. <gülüyor> 1950'den sonra siyasi görüşleri nedeniyle sık sık tutuklanıp uzun süreler cezaevinde yattığı için öğrenimi yarım kaldı. Cezaevi günleri sona erince Ahmet Arif Ankara'ya yerleşti. Bir süre plan kopya teknisyeni olarak çalıştı. Ankara'daki gazeteler ve dergilerde teknik işlerle uğraşarak yaşamını kazandı. Gazetecilikten emekli ayrıldı. Ne be aslan taram, yiğit taram. Kalemin yazısı, hangi, kalemin yazısı, yazısı hangi kalemin yazısı, hangi kalemin yazısı, zorlu yazısı belanda? Hangi kalemin yazısı, hangi kalemin yazısı, zorlu yazısı belanda? Anadan doğma nişanlı, sütlü marut dangası adam doğan işattı sütlü varnut tanga bir gece parı çatısı kapur ganda ki hale illermiş seni ellerin deli boyraz ellerin susuz uyan ellerin deli boyraz ellerin susuz uyan Rotvin'i sustururdum bir uyumaz as Ah beni bomcidi zalhal çeri Sus. kimseler duymasın. Duymasın ölürüm ha. Aydım yarı gecede. Yeşil bir yağmur sonra. Yağıyor yeşil. En uzak o atsız ve kimselersiz. O yetik yıldızda duyuyor musun? Bir statüvar yüzünler kendi kendine. Yayı, reçinesi, köprüsü yeşil. Önce bendim diyor, sonra benim.'' Ölümsüz, güzel ve çetin. Ezgisidir dolaşan bütün evreni. Bilinen, bilinmeyen ıssızlıkları. Canımı, tüylerimi sarmada şimdi kendi rüzgarıyla vurgun. Sarıyor yeşil. Rüya bütün çektiğimiz. Rüya kahrım, rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu maceram. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. Bilmezler nasıl sevdik. İki yetik hasret iki parça can Çatladı yüreği çakmak taşının Ağıyor gök kuşaklarının serinliğinde Çağlardır boğulmuş bir su Ağıyor yeşil Yivlerinde yeşil güller fışkırmış Susmuş bütün namlular Susmuş dağ, susmuş deniz Dünya mışıl mışıl Uykular derin Yılan su getirir yavru serçeye. Kısır kadın, maviş bir kız doğurmuş. Memeleri bereketli ve serin, sağıyor yeşil. Aydın, yarı gecede, Neron çocuk kitaplarında çirkin bir surat. Ve sezarsa ise bir at yıkıntılarda. Ama hançer taşı sanki, koca kartaca. Hani kibrit suyu vermişler üstüne, bak nasıl alıyor yiğit. Binlerce yılda sonra alıyor yeşil. Bururdaan doğruundan atmacamın çalkara yalın gölgesi. Kuş vurmaz, tavşan almaz ama aç, azgın köpek balıklarıyla parçaladı. Bak, Tiber saygılı, suskun. Bak nilüfer dizisi zinciri. Bunlar Bukası kol bağlarıdır. Cihan'ın ilk umudu, ilk sevgilisi ve ilk gerillası Spartaküs'ün susuyor yeşil. Sus. Kimseler duymasın, duymasın ölürüm ha. Aymışam yarı gece, seni bulmuşam sonra. Seni kaburgamın altın parçası, seni dişlerinde elma kokusu. Bir daha hangi ana doğurur bizi? Ruhum, mısra çekiyorum haberin olsun. Çarşıların en küçük meyhanesi bu. Saçları yüzümde kardeş, çocuksu. Derimizin altında o ölüm namussuzu ve Ahmed'in işi ilk rast gidiyor. İlktir dost elinin hançersizliği ağlıyor yeşil. Ahmed Arif'in ilk şiiri Millet dergisinde yayınlandı. Asıl sanatını ve kişiliğini 1948-1954 arasında yeryüzü Beraber, seçilmiş hikayeler, yeni ufuklar, kaynak dergilerinde yayınlanan şiirleriyle ortaya koydu. Ardından uzun bir suskunluk dönemine girdi. 1968'de Ahmet Arif, tek kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittimi yayınlayınca çok büyük bir yankı uyandırdı. Kitap yayınlanmasından sonraki 12 yılda 18 baskı yaptı.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 bir mısral boyu macera. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. Bilmezler nasıl sevdik iki titik hasmet, iki parçacan. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. Bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hası, iki parça can. Çektiğimiz. Rüya kahramı, rüya zindan Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera. Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahramı, rüya zindan Nasıl da yılları buldu bir mıslağ boyu macera Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yitik hasta. İki parça can Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik Yetikasın i̇ki, iki parça Maviye maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine Rüzgarda asi Körsem senden gayrasına yoksam bozuksam. Cam benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel. Ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela. Gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım? İlle de, ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puş zulası. Dost yüzlü, dost gülücüklü, Cigaramdan yanar, alnım öperler, Suskun, hayın çıyansı, Dört yanım puşt zulası, Dönerim, dönerim çıkmaz, En leylim gecede ölesim tutmuş, Etme gel, ay karanlık. Orhan Veli'nin etkisinin sürdüğü bir dönemde şiire başlayan Ahmet Arif, Nazım Hikmet'in açtığı yolda yürüdü. Ondan aldığı şiirselliği bir Anadolu duyarlılığı ve özlemiyle genişletti. Şiiri çoğunlukla türkülere dayalı görünse de halk kaynaklarının olanaklarını türkülerin ötesinde aradı. Günümüz şiirini de büyük ölçüde etkiledi Ahmet Arif. Şiirinde ''Ritmin büyük yeri vardır.'' Ama onda ritim sese değil, söze dayandığından daha derinlere inerek büyük bir lirizmin kaynağı olur. Doğu Anadolu insan malzemesini bu lirizm içinde yoğurarak gerçekçi şiirdeki didaktizm tehlikesini aşmayı bildi. Özellikle imge konusunda yaptığı sıçramayla genç şairlere örnek oldu. açılan çıplak gelip durmuş sam kapına itten açılan çıplak gelip durmuş sam kapına var mı ki doymaz onu açılandan açılan çıplak gelip durmuş sam kapına İçten aç yılandan çıplak Gelip durmuşsam kapına Var mı ki doymazım Oturmuş yazıcılar Fermanın bir Ne olur gel ne gel Ay karanlık Yazıcına fermanım yaza, Nul gel, etme gel, ay karanlık Maviye, Maviye, Maviye çalar gözleri Maviye, Maviye, Maviye çağlar gözleri Dört yanım pus dost yüzü, dost gülücüklü, yanar, alım alım öperiler, suskun hayınçı yansır. Dört yanım pus dost yüzü, dost gülücüklü, dam yanar alınmalıma suskun hayımın çıyamısı ey leylim gecede ölesin tutunluk etme gel ne gel ay karanlık ey gecede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 Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Hava anan dünkü çocuk sayılır. Anadoluyum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fıkaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim. Harmanım kesat, kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında Kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen köroğlu'yu, kara yılanı, meçhul askeri. Sonra Piri Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi? Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, Selvi dalından ölüme nasıl gülerdi? Bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun?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 Namuslu genç ellerinle, kızlarım, oğullarım var gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun? Gazete ve dergilerde yayımlanan düz yazılarıyla da Ahmet Arif 1950 kuşağı olarak şair ve yazarların büyük bölümünde izler bıraktı. Şiirlerinin çoğu bestelendi. Ahmet Arif 2 Haziran 1991'de Ankara'da aramızdan ayrıldı. Yayımlanmış olan tek şiir kitabı Hasretinden Prangalar Eskittimse ilk baskısını yaptığı 1968'den bu yana kitap evlerinde şiirseverlerle buluşmaktadır. Haberi, haberi var mı? Haberi. sus kaldı Geçeler Geçelerce Geceler Geçelerce Geceler,